bin bid'ah ve kul bid'ah tı ve Evet değerli kardeşler Sizlerle bu akşam İmam Ebu Zekeriya Yahya İbn Şeref İbn Murri İbn Hasan İbn Hüseyin İbn Muhammed İbn Cuma İbn-i Hizam, en nebevinin pek değerli kitabını şerh etmeye, okumaya başlayacağız. Bu büyük alimin adı, eminim de söylediğimiz üzere Yahya. Dünyası ise Ebu Zekeriya. Ebu Zekeriya. Babasının adı Şaraf. Yahya İbni Şaraf. Yahya İbni Şaraf. Ebu Zekeriya. Doğduğu yer, doğduğu köy. Suriye'nin güneyinde bulunan Neva kenti. Neva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 Suriye'nin Şam bölgesi olarak dediğimiz ki o bölge Filistin bugünkü Filistin Suriye'nin bütününü e, Ürdün'ü kapsayan bölge Mezopotamya bölgesi bir bölge. Yani şu andaki kullanılışlığıyla e, Şam olarak Suriye'nin başkenti değil. Şam bölgesi Mezopotamya bölgesi gibi bir bölge adı. İşte İmam Nevi Rahimahullah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 yaklaşık olarak 18 yaşında 19'una basmaya doğru ilerlerken babası alıp artık onu nereye götürüyor? Şam'a götürüyor. Şam'da kendisinin deyimiyle imamın nebiyenin deyimiyle günde 10 tane ders alıyor. Günde 12 tane ders alıyor. Yaklaşık olarak 6 sene. 6 sene orada ilimle haşır neşir oluyor. Tehliken haşır neşir oluyor. Yani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 nemlenir. Yani onun suyuyla vücudumda bir nemleme olur. Ağırlık olur. Bana ağırlık verir, beni uyutur. Diyerek, İmam-ı Nebevi ne yapıyor? Bu mubah olan şeyi, yani, geri çeviriyor. Sebebi, onu haram olarak görmesinden kaynaklanmıyor. Onu haram olarak görmüyor. Bazı tasavvufun, tasavvuf ehlinin tarikatçıların yaptığı gibi. Kimileri var balık yemiyor, kimileri var et yemiyor, yumurta yemiyor, hayvansal gıdalar yemiyor. Ve bunu kendilerine ilki olarak dindenmiş gibi yapıyorlar ee, yani bu selef'in hayatında siyerinde var İbnül Kayyim rahimahullah Medarecüs Salikin aleyküm salam waḥdah Medarecüs Salikin adlı eserinde zikrediyor. diyor İbnül Kayyim rahimahullah diyor ki bir gün Şeyhül İslam kimi kastediyor hocası İbnü Teimiyi kastediyor diyor Şeyhül İslam diyor İbnü Teimiyi beni bir gün diyor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 Bu da neye dönüyor arkadaşlar? Yani i̇mam Nevevi'nin Nebevi'nin, Salih'in kitabına bakın. İmam-ı kendinden kattığı, eklediği pek bir söz göremezsiniz. Hadisleri getirmiş. Güzel bir tertip yapmış hadislere. Ardından, hadisler ardından kimin rivayet ettiğini zikretmiş. Ve hadisle ilgili, hadisin içinde geçen kelimeleri, bazı kelimeleri, zor kelimeleri yapmış, açıklamış. O kadar. Yani bir hadis koyup ardından üç sayfa, beş sayfa bunu ne yapmamış?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 bakıldığında diğer ilim ehlinin Kurtubi gibi, Kadıiât gibi ve diğerlerinin yazmış olduğu şehlere göre bakıldığında içinde böyle çok sözün olduğu bir kitap değil. Riyazu Salihin gibi. Yani her hadisi açıklamamış. Açıkladığı hadisleri de böyle muhtasar olarak, özet olarak açıklamış. Ama bakıyorsun ki Riyazu Salihin de Sahih-i Müslim dendiği zaman kimin şerhi ilk önce akla geliyor? İmam Nevevi'nin şerhi aklına geliyor. Yine İmam Nevevi'nin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 Tabi eskiden arkadaşlar, yani kitap böyle hani gidecek bir arkadaşımız yayın evine, İmam-ı Nebevi'nin Salih'in baskısından 18 tane, 20 tane alacak, koyacak. İsteyen arkadaşlara böyle cüz'i bir, bir miktar karşılığı satacak. Yani bunlar hayal ötesi şeylerdi eskiden. Yani İmam-ı düşünün bir kitap kaleme almış kendi eliyle. Ve bu kitap, İmam-ı Nebevi'den dinleme, dinleyen öğrenciler var. Ondan neskeden o kitabı çoğaltan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 vaşteril yani, ezkar evini sat parasıyla ne al ezkar kitabını al şimdi bugün ne diyor ne deniyor yani işte evini sat daha yenisini aldı şimdi bugün ama kitaba ne yapıyoruz cebimizden bir 10 lira verip 5 lira verip 3 lira verip pahalı geliyor içkiden insanlar böyle söylenmez bir dar vaşteril ezkar vaşkar kitabı da İmam Nevevi'nin şöhret kazanmış meşhur olmuş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 yazılan bir kitap. Et-Takrib adı altında meşhur olmuş bir kitap. Bu da hadis usulüyle ilgili yazdığı kitaplardan bir tanesi. Kendisinden 2-3 asır sonra kim geliyor? İmam Suyut'u geliyor. İmam Suyut'u Mısır'dan. Bu kitaba bir şerh yazıyor. Tedribur Ravi It-Takribin Nevavi Tedribur Ravi adı altında. Bugün dünyanın neresine giderseniz gidin hadis fakültelerinde muhakkak okutulan, kaynak olarak gösterilen bir kitap. Allah-u bakıyorsunuz o kitabına ne yazmış? Bir kabul yazmış her yüzünde. Yani sanki İmam-ı bu kitapları yazmış ve ondan sonra ümmet icma etmişçesine, yani söz birliği etmişçesine, anlaşmışçasına birbirleriyle ne yapıyorlar? O kitaplara değer veriyorlar. O kitaplara önem veriyorlar. Bunun dışında İmam-ı Nebevi'nin yani Buhare'ye yapmış olduğu bir şerhi var. Ebu Davut'a yapmış olduğu başka bir şerhi var. Bunlar da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 belli bir bölümüne kadar bu kitabı şerh ediyor İmam Nevevi rahimahullah. Ama çok mükemmel bir kitap. Bütün delilleri zikredip tercih ediyor. Ondan sonra İmam Nevevi'nin Ravdatut Talibin adı altında ve Amdatul Muftin yani ilim talebelerinin bahçesi ve müftülerin temel dayanağı diye Türkçe'ye tercüme edilecek başlığında bir şey var. Şafii mezhebinin içinde bir kitap var. Ondan sonra gelen bütün müftüler ne yapmış? O kitaptan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 Bunlar salihlerin okuduğu, kişilerin bunları okuyarak hallerini ıslah ettiği, düzelttiği hadislerdir bunlar. Dediğimiz gibi İmam-ı Nerevi yani 676 yılında da vefat etmiştir. Akidesi nedir bu büyük alimin? Ona da kısaca değinelim. Bu büyük alim üzüntüle söylemek gerekir ki ee, eşari mesebine yani e, etkilenmiş, eşari mesebinden etkilenmiş bir alimdir. Ee, ancak yani taassup sahibi birçok meselede yani taassup sahibi kimse değildir. Birçok meselede eşari mezhebinde ne yapmıştır? Muhalefet etmiştir. İlim ehli bunu nasıl açıklıyor? Diyor, yani bu kadar büyük bir alim nasıl olur da akide konusunda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 kitaplarda, sözlerinde ne var? Birçok hata var. i̇mam yani nevi de bunlardan bir tanesi. Özel isim sıfatlarla ilgili bahislerde, akideyle alakalı bahislerde görüyorsun ki, Şeyh Hulusi İbni Teymi'nin tevil var. Zahirinden, hadisleri ciddi, ifade ettiği zahir manalarından ne var? Tevil var. Farklı bir şekilde yorumlama var. Bunun ilk kaynağını, sebebini Şeyh Hulusi İbni diyor ki, min şübe-i ehlil bid'a. Bidat ehlinin şüphelerinden kaynaklanıyor. Yaşadığı ortam, yaşadığı toplum bundan kaynamış, bundan e, haşır neşir olmuş, bundan büyümüş. İlk sebep bu. Bundan dolayı diyor ki şey Hulusi'nin ve lihazâ yûcedu fî kefirin minel musannefat fî fi ül <gülüyor> fıkh yani birçok usulül ül fıkhla alakalı, fıkhı usûlüyle alakalı ve usûl din din konusuyla alakalı ve fıkhi fıkhıyla alakalı ve zuhdi ile alakalı ve tefsir tefsirle alakalı ve hadis hadisle alakalı. Men yezkuru fil asl-i azim edde akwal. Yani baktığın zaman İmam Nevevi'ye, İmam Nevevi gibi olan Kadı ya da İbn Hacer'e tefsirle ilgili konuştuğu zaman birçok söz naklediyor. İşte zühdle alakalı konuştuğu zaman, hadisle alakalı konuştuğu zaman, hadis usulüyle alakalı konuştuğu zaman bakıyorsun ki birçok kaviller getiriyor. Bu bununla ilgili 10 tane görüş vardır diyor.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 Arapçaları da genelde tek bir cilt olarak, tek mücellette basılan bir kitaptır. İmam-ı Nevi Allah, bu kitapta 19 tane ne zikrediyor? Kitap zikrediyor. 19 adet kitap zikrediyor. Ne demek bu kitapta 19 adet kitap zikrediyor? Yani ana başlık. Biliyorsunuz ilim ehli özellikle hadis kitapları, fıkıh kitapları da böyledir. Kitap kitaptır. İşte Fıkıh kitabını açarsınız. Neyle başlar fıkıh kitapları? kitab Tahara. Taharet Babı. Ondan sonra ne gelir? kitab Sala, Salah. Namaz kitabı. Hadis kitaplarına da bakın. Mesela Buhari'yi açın veya Müslim'i açın. Denir ki kitab Sala, Salah. Namaz kitabı. Altında ne haber? Bir sürü Bab zikreder. bab falanca. babu. u bab Babun al ilmu kable'l kavli vel amel gibi. Ne yapar? Değişik değişik batlar zikredirler. Ama asıl ana başla biz ne diyoruz? Ne diyoruz? Kitap diyoruz. Kitap başlığı. Önvanul kitap diyoruz. Yani mesela bakın Riyazu ı Salih'in içinde İmam-ı kaç tane kitap zikretmiş? Ana başlık zikretmiş? 19 tane. Tam bunu unutmayın. İmam-ı Nebevi riyad Salih'in içinde 19 tane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 Okuyabilecek bir arkadaşımız gelsin buraya Serhat. Sen evet Serhan gel. Evet gel al kitabını gel. Basmaleycek imamın mukaddemesiyle başlıyoruz. Evet. Muallifin hmm. ön sözü. Bismillahirrahmanirrahim.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 O'nun kulu, elçisi ve sevgilisi ve dostu olduğuna şahit ederim. O en doğru yola ileten ve en mükemmel dine davet eden bir peygamberdir. Allah'ın tüm salat ve onun, sair peygamberlerin, inanmış yakınlarının ve sair salih kulların üzerine olsun, üzerlerine olsun. Şimdi Allahu Teala ben cinleri de insanları da ancak beni bilsin ve bana kulluk etsinler diye yarattım. Evet, burada ancak beni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 İnsanoğlunun bu devlete nail olabilmesi için girebileceği en doğru yol, süluk edebileceği en, en raşit meslek hiç. hiç şüphesiz öncekilerin ve sonrakilerin efendisi, geçmişlerin ve onlara kavuşanların en şereftesi, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan sayıh olarak bizlere ka kadar intikal eden hadis-i şeriflere göre edeplenmektir. Ha, ölçü bu Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın. Sözde sünnet. Zira zaten sünnet de Kur'an'ın neydir? tefsiridir. Evet. Allahu Teala iyilik ve takva üzere birbirinizle yardımlaşın. Maide 2 buyurmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de sayı bir hadis şeriflerinde kul kardeşinin yardımında olduğu sürece Allah da kulun kulunun yardımında olur diye bir hadisi şerifte, diğer bir hadis şeriflerinde kim bir hayra delalet ederse ona da o hayrı işiğin ecir kadar ecir yazılır. Başka bir hadis şerifte kim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 Ve helak, helaka götürecek her türlü çirkin şeylere ulaşmasına engel olacaktır. Evet. Rabbimizden temennimiz de budur. Az da olsa bu kitaptan istifade eden Müslüman kardeşten ricam, bana, anne babama, meşahıma, sahir dostlarıma ve bilimum Müslümanlara hayır da hayır duada bulunmasıdır. Hı. Lütuf ve keremiyle her şeyi kuşatan Allah Celle Celaluhu'ya güveniyor. Her şeyimi yalnızca ona havale ediyor. Ona istinad ediyorum. Allah bana yeter, O ne güzel vekildir. Güçe, kuvvet yalnız ve yalnız izzetiyle her şey galip, hikmetiyle her şey malik olan Allah'ın iradesiyledir. Evet, şimdi ilk e, kitabın ilk babını alalım inşallah. bab İhlas ve İhdar-ül Niyye Fi cemii'l A'mali vel Akvali'l Bârizeti vel Hafiyye Evet, okuyalım. Gizli ve Aşikar. Gizli ve Aşikar tüm davranış ve sözlerde İhlaslı olmak ve niyet ederek başlamak. Evet. Gizli ve aşikar tüm işlerde ihlaslı olmak ve niyet ile başlamak. Yani İmam Nevevi Rahimahullah sanki bu kitabını yazarken ne yapıyor? İmam Bukhari gibi dikkat edin. İmam Bukhari de kitabında ilk zikrettiği hadisi hangisi? Ennemel a'malu bil Ameller niyetlerle ancak makbuldür hadisi. Yani burada sanki niyetlerini ortaya koyuyor. Diyor ki Rabbim bizim niyetlerimizi halif eylesin ki biz bu kitapları Allah'ın vecihi adına onun yüzünü arzulayarak, rızasını arzulayarak isteyerek yazdık. İmam Nevi hem kendi niyetini ortaya koyuyor hem de her Müslümanın her işinde salih amelinde niyetini bu şekilde yapması gerektiğini bizlere ne yapıyor? Öğretiyor. Evet. Allah-u Teala buyuruyor ki Oysa onlara hiçbir sapık dine sizin. Ve dinde sırf Allah'a yönelerek ona kulluk etmeleri, namazı dosdoğru kılmaları ve zekatı vermeleri emredildi. Dosdoğru din budur. Diğer, diğer bir ayet-i kerime, Allah kurbanların etleri ve kanları değil sadece sizin takvanız ulaşır. Diğer bir ayet-i kerime, Ey Habibim onlara söyle göğüslerinizin içindekini saklasanız da açığa vursanız da Allah onu bilir. Evet bu ayetlerde dikkat ederseniz allah Teala kullarına neyi emrediyor? İhlas. Tevhid. ibadetin yalnızca ona yapılmaz. Allah Teala ne diyor? Ölü suresinde "Ellezî halakal meûte ve'l hayâte O Allah ki ölümü ve hayatı yarattığına için liyabluvekum <gülüyor> sizleri imtihan etmek için. Ey hüküm ahsenu amelen. Hanginiz daha güzel amel işleyecek diye imtihan etmek, bunu ortaya çıkarmak için allah Teala ölümü ve hayatı yarattı. Dikkat edin Arapça ifadesine اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا اَحْسَنُ عَمَلًا En güzel amel. Ne diyor Fudayl ibn Uyad İyad Selefin büyük alimlerinden Ebu Ali diyor ki ahsenu amel <number two> <souls> yani اَخْلَسَهُ <music> ahlasuhu ve asvabuhu. Tefsirini yapıyor bu ayetin. Diyor ki, ahlasuhu ve asvabuhu. Ne demek? Yani hanginiz ihlaslı ve doğru amel yapıyor diye. Yani ameli ikiye ayırıyor. Amelde olması gereken şartları ikiye ayırıyor. İhlas ve ne? Doğru amel. Hatta diyor ki, ve idâ kâne halisan ve lem yekun savaben lem yuqbal amel bir amel ihlaslı olup savab doğru olmazsa ne olmaz kabul olmaz yani bir amel ihlaslı yapılıp savab olmazsa doğru olmazsa kabul kabul olmaz tam tersi yine diyor ki devamla ve iza kana savaben <gülüyor> ve lem yekun halisan lem yuqbal bir amel İhlaslı yapılmayıp ihlas yok ama doğru yapılıyor, doğru şekilde yapılıyor. Odan olmaz diyor. Kabul olmaz. Hatta yekuna halisan ve savaban. Bir ibadet ne zamana kadar kabul olmaz? Veya bir ibadet ne zaman kabul olur? Hatta yekuna halisan ve savaban. Halis yapılacak, ihlaslı olacak ve ne olacak? Doğru olacak. Şimdi açıklıyor sürekli tekrarlandı halis ve saf kelimeleri. Hudeli nedir? El halisu en li -vejhillah. Yani halis demek Allah'ın yüzü için, rızası için yapılan demek. Hiçbir şey niyet bulaşmayacak içine. Şirk bulaşmayacak. Riya bulaşmayacak. Yapılan ibadette ilk aranması gereken şart nedir arkadaşlar? İhlas. Devamla diyor ki: "Vas savab en yekuna muttaban fihi, muttaban fihi şer'u ve sünne." Savab ise dine, Kur'an'a ve sünnete uygun demek. O zaman, yani salih amel zaman ne diyoruz? İhlas ve sünnete uygunluk, ittiba. Bu da el nasıl açıklıyor? İhlas ve savab. Savab, doğru. Bu ayetlerde de allah Teala kullarından ihlaslı olmalarını hanifler olarak, şiddeten yüz çevirenler olarak Allah'ı yalnızca Allah'ı birleyerek ibadetlerini O'na yönlendirerek yapmalarını istiyor. Doğru dinin de bu olduğunu söylüyor Allah-u Teala. kitab derslerinde bunu yeterince açıkladık. Yine Allah-u Teala diyor ki لَنْ يَنَالَ اللّٰهَ لُهُوْمُهَا وَلَا دِمَعُهَا O kurbanların, kesilen kurbanların ne etleri, ne de kanları ne yapar? Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşan oradaki ney? Takva. Kişilerin Takvası. Devamlı diyor ki Mühallif rahimahullah Kul intukfu ma fi sudurikum ev tubduhu ya'lemhullah Kalplerinizdekini, göğüslerinizdekileri saklasanız da, açığa vursanız da gizleseniz de Allah onların hepsini bilir. Yani sizin kalplerinizdekine göre Allah-u Teala ne yapmakta size? Ecir vermekte. Sevap vermekte. Yani niyete göre niyete göre Allah Teala'na yapmakta sizlere sevap vermekte. Buradaki müellif Allah'ın kastı Babul İhlas yani babu niye niyet babı. Niyet akide bahsinde incelerimizse akide babında incelersek niyetten kastımız ne arkadaşlar? Tevhid. Yani ibadetin yalnızca Allah'a yapılması tüm çeşitleriyle, tüm türleriyle. Fıkıh'ta kastı diyorsak niyet ney? Kasıt. Yani sen hangi ameli yapmak istiyorsun? Ayırt edeceksin, temiz edeceksin. Oruç mu, namaz mı? Oruçsa farz mı, nafile mi? Değil mi? Yani fıkıhta da ne var? Kasıt var, temiz var. Şimdi ilk hadisimize gelelim. Evet, oku Serhat. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi ameller ancak niyetlere bağlıdır. Her şeyden okuyayım. Emirul Müminin Ebu Hafs. Tabii oku Emirul Müminin Ebu Hafs Hazretü Ömer bir El Hattab bir Nüfeil bir Atû, Uzbe bir Riyâh bir Abdullah bir Kurt bir Reza bir Adi bir Kâb bin bin. Hıh. Rev bin, Hı -hı. bin Galip el-Kureyşi el-Adavi radıyallahu anhu anlatıyor. Hı -hı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Ameller ancak niyetlere bağlıdır. Her şahıs için ancak niyet ettiği şey vardır. Kimin niyeti Allah ve Resulüne icret etmek ise onun icreti de gerçekten Allah ve Resulüne olur. Kimin niyeti dünyayı kazanmak yahut bir kadına evlenmek ise onun ücreti de niyeti doğrultusunda olmuş olur. Hadis Uleyman'sı bu hadisi şerifin saatinde ittifak etmişlerdir. Evet. İlk hadis. İmam Bukhari'nin de kitabına başladı ilk hadis. Ve eee ee... Seleften alimler diyor ki bir alim kitap yazmak istediği zaman ona diyor bu hadisle başlamak nadir yani layıktır. Bu hadisle başlaması bir görevdir. Bu hadisle başlaması uygundur diyorlar. Yani kişinin hem ihlasını hem niyetini ortaya koyma adına. Bu hadis çok azim, çok büyük bir hadis. İmam Şafii Rahimahullah diyor ki ilmin 70 babıyla, 70 konusuyla alakalı bir hadistir diyor. İlmin yetmiş konusuyla alakalı bir hadistir diyor. İmam Ahmet Hanbel Rahimahullah diyor ki bu hadis sulhul elim. İlmin üçte biridir diyor. İlmin üçte biridir. Yani ilmi üçe bölüyor. İlmin üçte biri bu hadis. Yani üç tane hadise dayıyor bütün ilmi. Üç hadisin üzerinden kuruyor bütün ilmi. Nedir o diğer hadisler? İkincisi Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edilen men ahdese fi emrina hâzâ mâ leyse minhû fâvveredd kim bizim bu işimizde ondan olmayan bir şey ihlas eder, ortaya koyarsa o nedir? Merduttur. Hadisi. hadis hadiste innel halale beyin ve innel harame beyin. Helaller bellidir, haramlar bellidir. Ve beynehuma umurun müştebihat. İkisi arasında helal ve haramlar arasında ne vardır? Şüpheli şeyler vardır. Bu üç hadis. Diyor, bütün din bu üç hadisin üzerine kurulur. Selefin fıkhını görüyor musunuz arkadaşlar? Gerçekten dikkatle baktığınız zaman dikkatle incelediğiniz zaman bunu görüyorsunuz. İlk hadis bu hadis. Neyi ifade ediyor arkadaşlar? Kalbi. Yani niyeti. Yani salih ameldeki ilk şartı. Yani ihlası. İkinci hadis kim bizim bu işimizde olmayan bir şey sonradan ortaya çıkarırsa reddolunur. Neyi? Salih amelin ikinci şartı sünnete uygunluk bidatler. Yani akide, tevhid, niyet, ihlas. Salih amelin ikinci şartı ittiba. Üçüncüsü hadis neyi işaret ediyor arkadaşlar? Muamelat. Dünyadaki ilişkiler. Alışveriş, nikah. Ve buna bağlı birçok muamelat fıkhı. Helaller beyin, haramlar beyin. Arasında şüpheli şeyler var. Kim o şüpheli şeylerden uzak durursa dinini korumuş olur. Haramlardan uzak olmuş olur. Yani, Ahmet İbn-i fıkhını görüyor musunuz? Peki nedir bu hadis arkadaşlar? Kimden rivayet oluyor? Bu hadis Ebu Hafs. Kim o Ebu Hafs? Omar. Omar İbn-i Hattab radıyallahu anh. Ebu Hafs, Hafs demek Esed demek. Esed. Aslan demek. Yani ona bu isim neden veriliyor? Cesaretinden dolayı veriliyor. Aslanın babası deniyor. Şeytanın yolunu gördüğünde değiştirdiği kimse. Omar radıyallahu anh. Ebu Hafs emiril müminin. Müminlerin emiri. Bu ifade Ebu Bekir radıyallahu zamanında yok. Ebu Bekir radıyallahu zamanında Ebu lakabı ney? Halifetu Rasulillah. Halifetu <Rasulillah> Allahu, Allah Rasulü'nün halifesi. İnsanlar öyle hitap ediyor. Öyle konuşuyorlar. Makam adı olarak, makam ismi olarak. Ebu Bekir radıyallahu vefat ettikten sonra Ömer'e gelip ne diyorlar? Halifetu, halifeti Resulillah. Ne demek? Evet. Allah Resulü'nün halifesinin halifesi. Uzun isim. Sonradan müminlerin emiri olarak bu isim yerleşiyor. O tarihten günümüze kadar da bu isim daha bulmakta, kullanılmakta. Müminlerin emiri. Emirul müminin veya veliyul Emir diye. Birçok istilahı, terimleri var. Ömerikül Hattab radıyallahu anh Diyor ki, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ı şöyle derken duydun. İnneme İnneme. Arapça'da neyi kastediyor arkadaşlar? Yani, Bilakis, kesinlikle gibi hasır. Manayı daraltan, kesinlik katan bir edat. Yani Serhat dese ki, Arapça Ene talibun. Ene talibun. Ben öğrenciyim. Ene talibun. Ben öğrenciyim. Burada bir manada ne yok? Daralma yok. Yani öğrenciyim ve aynı zamanda barangozum da olabilir. Ama ma ki ene talibun. ben sadece öğrenciyim. Diyorlar ki, buradaki müpteda, Arapça gramöyüne göre ilk isim, ilk isimle ilgili hükmü habere, ondan sonra gelen ikinci ögeye ne yapıyor? Bağlıyor ve onla sınırlı kalıyor. Yani Arapçada ma ene talibun ile ana talibun arasında ne var? Fark var. Aleyhissalatü vesselamın ifadesine bakın. İnnemel a'malu Bilakis kesinlikle ameller bin niyat. Niyetlerledir. Ameller niyetlerle olur. Yani tam Türkçe karşılığı bunun bu aslında. Ama ne demek? Şerhe ihtiyaç var. Açıklamamız gerekiyor değil mi? İnnemel a'malu bin niyat. Ameller niyetlerledir ameller niyetlere bağlıdır demiş mesela tercümede. Bunların hepsi Türkçe olarak bir şey ifade etmiyor. Ne demek ameller niyetlere bağlıdır? Hatta ilim ehli de bu ifade üzerinde ihtilaf etmişler. İki mana üzerinde ihtilaf etmişler. İnnemel a'malu bin niyyat ifadesini iki şekilde açıklamışlar. Demişler ki ilk görüşe göre yani her amel yapılan her iş niyetle olur. Ne demek bu? Yani hiçbir insan, hiçbir akıllı varlık yoktur ki yaptığı hareket, yaptığı eylem, yaptığı fiil niyetsiz olsun. Böyle bir şey mümkün değil diyorlar. Yani sen buradan kalkıp tuvalete gitmen, sokağa çıkman, ayakkabı giymenin hepsi niyet. Niyet ne demek? İrade, kastetmek. Kalpte oluşan bir ney? İstek. Diyorlar ki, buradaki peygamberimizin kastettiği budur. amalu bin niyat. Yani her amel niyetle olur. Niyetsiz amel mümkün değildir. Ancak ilim ehlinin daha çok tercih ettiği ikinci görüş var. O da ney? Diyorlar ki Peygamberimiz bunu kastetmiyor. Bu zaten bilinen bir şey. Değil mi yani? yani her kes tarafından bilinen bir şey. Aleyhisselatü vesselamın diyorlar buradaki ifade etmek istediği yahut da bizim buna şerh koyduğumuz, şerh ettiğimiz e, mana şudur. İnnemel amalu bin niyyat ameller niyetlerle makbuldur. Ameller niyetlerle makbuldur. Niyete göre amel ne olur, kabul olur. Niyete göre kabul olur. Ameller niyetlerle kabul olur. Hadisin ikinci kısmı ve innema li kulli Her kişiye niyet ettiğinin karşılığı sevabı, ecri vardır. Şimdi i̇lk tarafı anladık. Ameller niyetlerle makbuldur. İkinci taraf kişinin amelden aldığı sevabı, ecri neye göre? niyetine göre. iki kişi namaz kılıyordur akşam namazını. Birisi niyeti, ihlası, takvası, huşusu farklı, birisinin farklıdır. İkisi de üç rekat kılmasına rağmen akşam namazını aldıkları ecir ve sevap nedir? Farklıdır. Yani burada niyete işaret ediyor Aleyhisselatü Vesselam. Niyetin değerine, kişideki, kişinin ona niyete vermiş olduğu değere, kalbinde ona hazırladığı yere <gülüyor> Her kişiye niyet ettiğinin neyi var? Karşılığı var. Niyetine göre herkes ne var? Karşılık görür. Bir adam niyet etmezse e, kime adam vardır? Hadislerde gelecek. Hanımının ağzına lokmayı koyar. Ondan ne yapar? Ecir alır. Niyet eder. Bundan Allah'a yakınlaştığını niyet eder. Ecir alır. Kimisi de vardır ki bunu umursamaz bile. Bu da ona göre ne yapar? Bir ecir alır. Görevini yerine getirdiğinden dolayı. Yani bunu bilir yapar. Kimisi vardır. Kardeşine hizmet eder. Bunu kardeşine hizmet etme niyetiyle yapar, sevap alır. Kimisi de vardır ki bunu görev olarak yapar. Bir karşılık yapmayabilir. Almayabilir. Hadisin devamı diyor ki Aleyhissalatu vesselam. "Feman kanat hicraturu ila Allah ve Resuluhu fehicraturu ila Allah ve Resuluhu." Kimin hicreti Allah'a ve Resulü'ne ise onun hicreti Allah'a ve Resulü nedir? Hicretten maksat, allah Teala için, Peygamberi için, yurdunu ne yapması kişinin terk etmesi. Biraz sonra açıklayacağız hicretten maksadın tam olarak ne olduğunu. Hicret 3'e ayrıldı. Ve men kânet hicretu lidun yusibuha Kimin de niyeti, hicreti dünyalık bir şeyse, elde edeceği bir dünyalıksa, yahut evleneceği, nikahlanacağı bir kadınsa, Tercüme okuyun. Onun hicreti onadır. Bakın aleyhissalatü vesselam demiyor. Onun hicreti dünyaya ve kadına'dır. Tekrarlamıyor. Oradaki inceleye dikkat edin. Altın çizin hatta. Aleyhissalatü vesselamın şu ifadesi çok önemli. Kimin hicreti Allah'a ve Resulü'ne ise onun hicreti Allah'a ve Resulü'nedir. Kelimeleri tekrarlıyor. Kimin hicreti Allah'a ve Resulü'ne ise onun hicreti Allah'a ve Resulü'nedir kimin hicreti dünyaya ve kadına ise tekay, onun hicreti onadır. Bak demiyor onun hicreti kadına ve dünyayadır demedi. Yani kadın ve dünya kelimesini Allah ve Resulü'ndeki gibi ikinci defa daha tekrarlamadı. İlim Ehl diyor ki çünkü Allah ve Resulü kelimeleri değerli. Onlara yapılan hicret değerli ibadetler. Ama dünya ve kadın zikredilmeyecek kadar ney? Değersiz. Bu manada. Aleyhissalatü Vesselam onun için ne yapmıyor? Onu ikinci defa dahi zikretmiyor. Anladık mı oradaki inceleyin? Bu hadis muttafakun aleyhdir. Yani sıhhati konusunda İmam Bukhari ve Müslüm'le yapmıştır. Bunları rivayet etmiştir. Bu hadisi i̇mam muhadisin Muhaddis'in, Muhaddislerin imamı. Kim o? Ebu Abdullah Muhammed İbni İsmail, İbni İbrahim, İbni Mughira, İbni, Berdiz, İbni Berdizbe, El-Cu'fi, El-Bukhari rivayet etmiştir ve yine İmam Müslim kim o Ebu'l Hüseyin Müslim ibnü'l Haccac ibn Müslim el-Kuşeyri en-Nisaburi el rivayet etmiştir. Bu kitaplar ki bu konuda rivayet tahlif olmuş. Hadis konusunda en sahih iki kaynaktır. Kuşeyri Kuşeyri. Bu Kuşeyri. Evet, rahmetullahi aleyh. Cemaat dikkat edin. Evet. Burada da bir Aleyhissalatu vesselam hicretten bahsetmiş. İlim ehli de diyor ki arkadaşlar, yani hicret üç çeşit olur. Hicretul mekan, hicretul amel, Hicretul amil. Yani ilk hicret nedir? Mekan hicreti. Yani yaşadığı insanın küfür yurdunu, masiyet yurdunu, günah yurdunu terk etmesi. Buna biz ne diyoruz? Hicretul mekan diyoruz. Yani insanların bulunmuş olduğu zulmün, küfrün yaşandığı İslam şairini, İslam nişanelerini yaşamasında izin verilmeyen yeri terk edip bunları yaşayabileceği bir yere gitmesine ne diyoruz? Hicretul Mekan. Diyoruz. Buna bağlı olarak ilim ehli şöyle bir fayda zikrediyor. Diyor ki küfür biladına, küfür ülkelerine hangi şartlar dahiline gitmek caizdir? Yani bugün bir insan kalkıp çantasını alıp ben gideyim İngiltere'ye, Amerika'ya şöyle bir ziyaret edeyim diyebilir mi? Yoksa diyemez mi? Veya bunlar belli bir şarta mı bağlı? İlim ehli bununla ilgili 3 şart zikrediyor. Diyor ki gider adamın bir muhtaç olması lazım. Yani Burada tedavisi olmayan bir hastalıktan dolayı gidebilir. Burada öğretilmeyen, olmayan bir teknoloji, bir ilim için gidebilir. Müslümanların hizmetine olan teknoloji veya ilim için. Yani muhtaç olacak giden kişi. İkincisi, ikincisi, kişinin, gidecek olan kişinin orada ona sunulacak, kafasına atılacak şüphelere karşı donanımlı olması lazım. İlimi olacak. Mesela oraya gideceksin, oryantalistler var, İslam'ı okumuş, bilmiş insanlar var kafana bile. Ayet getirecek, hadis getirecek, şüphe getirecek. Bu konuyla ilgili altyapım yok. Olmaz. Üçüncüsü, oradaki şehvetlere, şeytanın insanları kandırdığı, kurduğu oradaki şehvi duygulara karşı da ne olman lazım? İstirdatlı olman lazım. Hazır olman lazım. Bu üç şart dahilinde ki, ilim gidebilirsin. Ama ben gideyim, tatilim orada geçireyim. Salih el-Hüseymin rahimahullah diyor ki, bu caiz değildir diyor küffara, kafirlere bir desteğin var. Giderek. Onların işte ekonomisini, iktisadını ne yapıyorsun? Destekliyorsun ve kendini bu şekilde, çoluğunu, çocuğunu ezan okunmayan, ezanın duyulmadığı sokaklarda fuhuşun alenen yapıldığı yerlere götürerek tehlikeye yapıyorsun. Diyor bu kesinlikle caiz değildir. İkincisi hicretin amel. Ameli hicret etmek. Yapılan günahı terk etmek demek. Yani kişinin hicret Sözlük manası olarak da terk etmektedir. Yani Hecer'a demek terk demek. Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor El-Muslimu men selim el-Muslimune min lisanihi ve yedihi. Müslüman o kimsedir ki devam edin. Diğer Müslümanların elinden ve dilinden emin olan, güvende olan kimsedir. Vel-Muhaciru Muhacir kimdir? Muhacir. Men hacere ma nehallahu anhu. Vel muhacir muhacirse kimdir diyor Resulullah sallallahu Men terk eden neyi? Ma nehallahu anhu. Allah Teala'nın yasakladığı şeyleri terk eden ne, ne denir arkadaşlar? Muhacir denir. O zaman hicretül mekan, yaşanılan küfür biladını terk et, hicret etmek. İkincisi hicretül amel. Günahı terk etmek. Sigara içiyorsan sigarayı terk etmek nedir arkadaşlar? Hicrettir. İçki içen varsa, içkiyi terk etmesi nedir? Hicrettir. Kadına bakan varsa, kadına bırakması, bakmayı terk etmesi hicrettir. Ezar okunduğu zaman camiye gitmeyen varsa bunu terk ediyorsa nedir arkadaşlar o? Hicrettir. Çünkü Allah-u Teala'nın yasakladığı haram olan şeyleri terk etmek nedir arkadaşlar? Hicrettir. Kimin sözüyle? Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sözü Ne diyor? El-Muhaciru Men hacera Allahu anhu. Üçüncüsü arkadaşlar, günah işleyen, kişiyi terk etmek, hicret etmek onlar. Bu da Ehli Sünnet vel Cemaat'ın bir neydir? metodu metodudur, menhecidir. Bunun önderi de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dır. Değil mi? Asaptan Tebuk gazvesine katılmayanların abi Aleyhisselatü Vesselam, hecrediyor, konuşmuyor onlarla. Adını Ayşe ile konuşmuyor. Hecrediyor onu. Eğer bir insan gördün nasihat ettiğini hala sigara içiyor. Ve biliyorsun ki senin onu hecretmen ona tepki koyman, konuşmaman nedir? Ona etki edecek. O zaman sen ona ne yaparsın? Tavu takılırsın. Onu hecredersin. Bu şekilde arkadaşlar hicreti üç şekilde ne yapıyor? İlim ehli zikrediyor. Burada kalalım. E, i̇kinci hadisi bilmiyorum. Namazdan sonra ee, devam etmeyiz herhalde bu hafta. Önümüzdeki çarşamba ikinci hadisten devam ederek bu hafta aslında bu, bu babı bitirip tövbe babına geçme niyetindeydim. Ama vaktimiz yeterli olmadı. Ee, önümüzdeki hafta e, inşallah geri kalan hadisleri Yüce Rabbim bizlere tamamlamayı nasip eder. Subhanakallahumma ve bihamdik. <Sessizlik> Eşhedü en la ilahe illa hende. Estağfurullah ve tuzlu ileyk.